468, numaralı konu, Rubeyye bin Muavviz, Ümmü Atiye ve Leyla el-Ifari'nin savaştaki hizmetleri, evet, biz peygamberle beraber sefere çıkardık, su dağıtır, yaralıları tedavi eder, ölülerin gömülmesine yardım ederdik.